İnançın çeşitli yönlerini inceleyen ahlis-sünnet kitaplarından birinde bu konuyu bulmam bulmamamız mümkün değildir. Mesela el-Lalekhi'nin şerh usulü itikadi, ahlis-sünne İbn ebi Asım'ın es-sünne, Abdullah bin Ahmed bin Hambel'in es-sünne, İbni Battan'ın el-Ibane. Ve Es-Sabuni'nin akide ül Selef ve ashabul hadisatlı Hadis adlı kitapları böyledir. Hatta sünnet imamlarından her biri bir yaprakta veya ondan daha azından bile akidesini belirttiğinde sahabe konusuna ya onların veya hülefe-i raşidin fazileti yönünden ya da onların adaleti onlara sövme ve onları tenkit etmenin yasaklığı veya sahabe arasında geçenlerle ilgilenmemeye işaret etme yönünden mutlaka temas eder. Bundan dolayı yaptığım bu araştırmada değişik yönlerle bu inancın önemini ve sahabe tarihi araştırıldığında onun terk edilmesinin getireceği tehlikenin boyutunu göstermek istedim. Öyleyse bu araştırma akidevi bir incelemedir. Sahabeye hakaret etmenin hükümlerine ve sahabe tarihi hakkındaki rivayetlerin incelenmesinin zorunluluğuna işaret etme gibi bazı hususları araştırmanın gereği olarak kısaca inceledim. Bu araştırmayı sahabenin durumlarını incelemek için tarihçi ve araştırmacının fırkalar ve görüşleri hakkında ihtiyaç duydukları zorunlu bir giriş sayabilirim. Sahabeden birinin biyografisini incelemek isteyen için de aynı şey söz konusudur. Kitabı aşağıdaki gibi birkaç bölüme ayırdım. 1. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet'ten sahabenin adaletini gösteren deliller. Bazı imamların yorumlarıyla birlikte bunu açıkça delalet eden ayet ve sahih hadisleri seçtim. Sahabenin hiçbir şeyin ona denk olmadığı derece ve yeri. Bu bölümde sahabilerin kendilerinden sonrakilere üstünlüklerini inceledim. 3- Onlara hakaretin türleri ve her türün hükmü. Bu bölümde onların adaletlerini dil uzatan hakaretle bunun dışındaki arasındaki farkı açıkladım. Aynı şekilde fazileti hakkında maslar gelenle böyle olmayana hakareti, onların hepsine yapılan hakareti, bazılarına yapılan hakareti de açıkladım. Bu bölümün sonunda müminlerin anlaşı Ayşe'ye hakaret etmenin hükmüne, Allah'ın kendisini temize çıkardığına, daha sonra da müminlerin annelerinin diğerlerine söylemenin hükümlerine işaret ettim. Aleykümselam. Dört. Bunlardan sonra sahabe hak, sahabeye hakaretin sebep olduğu şeyleri inceledim. 5 Sahabe arasında geçinmeye sahabe arasında geçinmeye takınılması gereken tavır. Bu bölümde onlara hakaret etmemesi için aralarında geçinmeyi incelerken araştırmacının bakması gereken bazı esas ve hususları açıkladım. <gülüyor> Okuyucu kardeşim ben yeni bir şey getireceğimi iddia etmiyorum. Sadece imamlara ait seçme sözleri bir araya getirip onları belirli bir hedef için muayyen bir şekilde sıraya koydum. Hedef ehli sünnetin bu yöndeki inancının önemini göstermek ve kusur bulma türlerinin herhangi bir sebebiyle buna aykırı olan her şeyden sakındırmaktır. Bu gerek inanç, gerek fırkalar, gerek tarih ve hadis alanında olsun. Bu alanda selefin görüşüne mensup olan kimsenin gösterdiği çabalara bir ilavedir. Hüce Allah'tan bize Resulullah'ın asabını sevmeyi nasip etmesini ve bizi onların arasında haşretmesini diliyoruz. Allah'tan başarı ve doğruluk diliyoruz. Allah Resulü Muhammed'e ailesine ve sahabilerine salat ve selam etsin. Onları mübarek kılsın. Kur'an ve sünnetten sahabenin adil olduğunu gösteren deliller. Ehl-i sünnete göre sahabenin adil olduğu inancın kesin meselelerinden veya dinin bilinmesi zorlu hususlarındandır. Bunun için kitap ve sünnetten birçok delil getirilmektedir. Kitaptan getirilen deliller. Aleykümselam. Birinci ayet. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Allah şu müminlerden razı olmuştur ki onlar ağacın altında sana biat ediyorlardı. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah onların gönüllerinden geçenebildiği için onların üzerine huzur ve güven indiri ve onlara yakın bir fetih verdi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh biz 1400 kişilik kişiydik demiştir. Konuşmuyoruz, kitap okuyoruz. Ebu Muhammed Bu ayet sadece Allah'ın haber vereceği ve güç getireceği şekilde tezlike ettiğini açıkça göstermektedir. Bu iki işlerindekileri ve gönlündekileri tezki etmesi ve bundan dolayı onlardan hoşnut olmasıdır. Allah'ın kendisinden hoşnut olduğu kimse kafir olarak ölemez. <gülüyor> Çünkü bir kişi için en önemli husus Müslüman olarak ölmektir. Yüce Allah'ın bir kişinin hoşnut olması ancak Müslüman olarak öleceğini bildiği kimsede gerçekleşir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'ün sahihinde geçen cehenneme inşallah ağacın altında biat edenlerden hiçbir girmez sözü bunu teyit edenler arasındadır. Allah razı olsun cümlemizden Salahattin Salahattin gibi musabir. Hı. Ankara'da da var bir Salahattin olmuş ya. <gülüyor> Azerbaycan'danmış musabir sen Almanya'dan dedin. Azerbaycan'da Almanya'dayız. Mi ara verebiliyorlar. Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Açık. açık açık. Evet. Bu bu evde de her zaman Azerilerin lafı ediyor Musa Boyna. Bu konuşuyor Azeriler hakkında. Çok iyi niyetli olduklarını, çok sevdiğini onları evet. belirtiyor. İbn Temiye Rahimullah şöyle demiştir. Allah'ın razı olması kadın bir sıfattır. O ancak rızasını genişleten şeyleri yapacağını bildiği kuldan razı olur. Allah kendisinden hoşnut olduğu kimseye asla gazap etmez. Allah'ın kendisinden razı olduğunu bildirdiği herkes cennet Hakkındaki rızası onun imamı, imanından ve sahih amelinden sonra ise bunu ona övgü olsun diye zikreder. Bunun arkasından Rabbi gazaplandıracak bir şey yapacağını bilse, o övdüğü ve hoşnut olduğu kimselerden olmaz. i̇bn Hazm şöyle demiştir. Allah'ın bize kalplerindekilerin ne olduğunu bildiğini, kendilerine razı olduğunu, üzerlerine huzur indirdiğini söylediği kimseler hakkında şüphe ve tereddüt göstermek hiç kimseye helal değildir. İkinci ayet. Muhammed Allah'ın elçisidir, beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları ülkeye varırken, secde ederken görürsün, Allah'tan rütuf ve rıza istediler. Onların nişanları üzerindeki secde edildir. Bu, ondan Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıflar da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu indirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekincilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi şeyler yapanlara mağfiret ve büyük, büyük mükafat vaat etmiştir. İmam Malik Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Duyduğuma göre Hristiyanlar Şam'ı fetheden sahabileri görünce şöyle diyorlarmış. Vallahi bize ulaştığına göre bunlar havarilerden daha hayırlıdır. İşte onlar bu kimselerdir. Çünkü bu ümmet önceki kitaplarda yüceltilmiştir. Onların en büyük ve en üstünleri Resulallah aleyhissalatü vesselam ashabıdır. Yüce Allah indirilmiş kitaplarda ve dolaşan haberlerde onların adını almıştır. Bundan dolayı Yüce Allah bu onların Tevrat'taki basırlarıdır. İncil'deki vasıflar da şöyledir. Onlar filizlerini yap çıkarmış gittikçe onu kuvvetlendirerek kanunlaşmış gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ikincilerin de hoşuna gider. Aynı şekilde ashabı Resulullah'a destek olmuşlar ve yardım etmişlerdir. O da kafirleri öfkelendirmek için ikincilerdeki filiz gibi Ekin, ekincilerdeki filiz gibi onlarla birliktedir. Üçüncü ayet. Allah'ın verdiği bu ganimet malları yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir fakir muhacirlerindir. İşte doğru olan bunlardır. Daha önceden Medine yurt edilmiş ve gönüllerine imanı, imanı yerleştirmiş olan kimseler kendilerine göç edip gelenlere severler ve onlara verilenlerden dolayı işlerinde bir rahatsızlık izletmezler. Kendileri zaruret içinde bulunursalar bile onlara kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Bunların arkasından gelenler şöyle derler Rabbimiz biz ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla kalplerimizi iman edenlere karşı hiçbir kim bırakma. Rabbimiz şüphesiz ki sen çok şerifkatli, çok merhametlisin. Yüce Allah bu ayetlerde ganimeti hak edenlerin durum özelliklerini açıklamaktadır. Onlar üç kısım ayrılmaktadır. Birinci kısım fakir muhacirler ikinci kısım medineyi hürt edilmiş ve imanı eleştirmiş olan kimseler. Üçüncü kısım bunların arkasından gelenler. İmam Malik'in, Allah ona rahmet etsin, bu ayetin çıkardığı şu mana ne kadar güzel. Sahabaya hakaret edin ve onlara karşı kalbinde kim bes, bes, bes, besleyin? Allah'ın ödüğü niteliklere sahip olmaması sebebiyle ganimet malında hissesi yoktu. Bundan üçüncü kısım Rabbimiz bizi ve bizden önceki imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenler karşı hiçbir kim bırakma <gülüyor> sözündekilerdir. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh şöyle demiştir. İnsanların üç merte mertebesi vardır. İki mertebe gitti, birisi kaldı. Sizin üzerinizde olduğunu şeylerin en güzeli kalan bu mertebede olmanızdır. Sonra şunu okudu. Allah'ın verdiği bu ganimet malları yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan Allah'tan bir rütuf ve rıza dileyen fakir muhacirlerindir. Bu geçmiş bir mertebedir. Daha önceden Medine'ye yurt edilmiş ve gönüllerine imanı illeştirmiş olan kimseler kendilerini göç edip gelenler ise ve onlara verilenlerden dolayı işlerinde bir rahatsızlık izletmezler. Kendilerine zaruret içinde bulunursalar bile onlar kendilerine tercih edenler. Bunlar ensardır. Bu da geçmiş bir mertebedir. Daha sonra şunu okudu. Bunların arkasından gelenler şöyle derler. Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimize iman edenler karşı hiçbir kim bırakma. Rabbimiz şüphesiz ki sen çok şefketli, çok merhametlisin. O iki mertebe geçti. Bu mertebe kaldı. Sizin kalan bu mertebede olmanın sahip olduğunuz şeylerin en güzeleridir. Onlar için mağfiret dileyin. Ayşe radıyallahu anha onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına istihbar etmeleri emrundu. Onlar ise ashaba sövdüler demiştir. Ebu Nuhaym şöyle demiştir. Allah'a ve elçesine karşı gelip de onlara isyan ve muhalefet edenlerden daha kötü durumda olan kim vardır? Görüyor musun? Yüce Allah Peygamberlerine ashabını affetmesini, onlar için mağfiret dilemesini ve onlara merhamet kanadını indirmesini emretti. Şayet sen kaba katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz efransından dağılıp giderlerdi. O zaman onları affet. Onlar için mağfiret dile. İş hakkında onlara danış. Sana uyan müminlere merhamet kanadını indir. Onlara hakaret eden, buzeden onları onların yaptıkları yorum ve savaşların güzel olmadığını söyleyen Allah'ın emrinden verdiği edepten ve onlar hakkındaki tavsiyesinden vazgeçkin kimsedir. O ancak Resulallah aleyhissalatü vesselam ashabı İslam ve Müslümanlara hakkındaki kötü niyetinden dolayı onlara dil zaten Mücahid İbni Abbas'tan şunu rivayet etti. Muhammed'in ashabına söyleyip hakaret etmeyin. Çünkü Allah onlar için mağfiret istemesini emretti. Halbuki o onların birbirleriyle uğraşacaklarını biliyordu. Allah Allah. Dördüncü ayet. Muhacirlerden ve Ensardan ilk önce geçen... Geçenlerle bunlara ihsan ile tabi olanlar, Allah onlardan razı olmuştur, ondan razı olmuştur. Allah onlara atlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakla cennetleri hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. Bu ayetin delaleti açıktır. İbn-i şöyle demiştir. Allah ihsanı güzelce şart koşmadan ilk önce geçenlerden razı olmuştu. Tabi olanlar ise ancak, insan, ancak ihsanla tabi olmalarına razı olmuştur. Onlardan razı olması ve onlara mağfiret edilmesini istemesi onların güzelce tabi olmalarından dolayıdır. Beşinci ayet. Elbette içinizden Mekke'nin fethinden önce hak yolunda harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir olmaz. Onların derecesi sonradan infar eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel sonucu vaat etmiştir. En güzel sonuç cennettir. Bunu mücahid ve katade söylemiştir. İbni Haz bu ayetten Yüce Allah'ın, Allah hepsine de en güzel sonucu vaat etmiştir sözünden dolayı bütün sahabenin kesinlikle cennetlik olduğu sonucunu çıkarmıştır. Altıncı ayet. Allah peygamberi ve o güçlük saatinde olan uyan muhacirleri ve ensar affetti. O zaman işlerinden bir kısmının kablerini kaymeye yüz yine de onların tevbesini kabul buyurdu. Çünkü onlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Tebük seferinde Allah'ın gö mazur gördüğü kadınlar ve acizler dışında bütün sahabeler bulunmuştu. Seferden geri kalan üç kişinin tevbesi bundan sonra kabul edildi. Şimdi arkadaşlar sünnetten getiren delilleri inceleyeceğiz. <gülüyor> Aleykümselam Mehmet Ağa hoş geldin. alıyorsun alıyorsanız bir ben ses vermez. alıyoruz. Şu anda da dünyaya hükmediyoruz. Sesini fazla çıkarmayın. Önümüzde dünya var. Sesini çıkarma kesinlikle. Hakikaten bu bu CD'yi çoğalt da duysun odası kendi sesini tamam, duysun. E biliyorsun burada bir ama kardeşimiz geldi de. O e, selam vermedi tabii girince benim konuştuğumu gördü duydu e, ben de bir ara verince su içmeye kattım o arada selamını verdi yapıyorsun e, da gülüyor biliyor musun görelim, görelim. öyle yemin eder ha he. <gülüyor> duyuyorlar hep duyuyorlar canım. hepsi de duyuyor <gülüyor> sünnetten getirilen deliller. Birinci hadis, Ebu Sayyid şöyle anlattı. Halid bin Velid ile Abdurrahman bin Af arasında bir tatsızlık vardı. Halid ona hakaret etti. Bunun üzerine Resulallah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ashabından hiçbirine hakaret etmeyin. Sizden biriniz Uhud daha kadar altını sadaka olarak dağıtsa, onun verdiği sadaka onlardan birisinin verdiği bir avuç sadakaya hatta onun yarısına bile denk olmaz. Amin. Cümlemize ecmain, eb-i ecmain. İbn-i Es-Sarim-ül e, Mesul'de şöyle demiştir. İmam Ahmet ve başkalarından da dediği gibi, Resulullah aleyhissalatu vesselam bir yıl, bir ay veya bir gün sohbet eden yahut onu kendisine inanarak gören herkes ashabındandır. Eğer öyle olsaydı Halid de ashabından sayılır. Asaba sövmekle kınanmaz ve sizden biriniz Uğud dağı kadar altın sadaka olarak da olsa, onun verdiği sadaka onlardan birisinin verdiği bir av sadaka hatta onun yarısına bile denk olmaz, denilmezdi de denilirse şöyle cevap vereceğiz. Çünkü Abdurrahman bin Af ve benzerleri Halid onun gibilerinin Resulullah'a düşman varsa da onunla birlikte olan, mallarını fetihden önce infak eden ve savaşını ilk öncek öncekilerdendi. Onlar derece önünden. Fetih'ten sonra infak eden ve savaşanlardan daha üstündürler. Onlara en güzel sonuç vaat edilmiştir. Onlar Halid ve benzerlerinin ortak olmadığı sohbette Hudeybiye barışı, barışı demek olan, fetih'ten sonra Müslüman olan ve savaşanlardan farklıdırlar. Böylece o, fetih'ten önce birlikte olduğu o kimselere hakaret edilmesini yasakladı. Hiç sohbet etmediği kimsenin sohbet ettiğine nispeti Halid'in önceliği onlara nispeti gibidir. Hatta daha da uzaktır. Aleykümselam Ferit, hoş geldiniz. İkinci hadis. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ömer'e şöyle dedi. Ne biliyorsun? Belki Allah bedi Savaşı'na katılanların samimiyetini bilmiş ve istediğiniz yapın. Ben sizlere bağışladım demiştir. Şöyle denilmiştir. Yapın emri yücetmek ve şereflendirmek içindir. Şöyle ki Bedir'e katılanlar bu amellerinin karşılığında yaptıkları hiçbir şey yüzünden bu doğru vaat sebebiyle yargılanmaz manasındadır. Şöyle bir görüş de vardı. Ondan kötü ameller sanki hiç olmamış gibi bağışlanır. Ben neredeydim? Hoş geldin diyor. Ben zaten buradaydım. Hoş geldin. Diyor, ben hoş Zaten hoş geldin. geldin. Ferit öyle mi Evet. Ferit kim? Almanya'dan katılıyor. Hı. Hmm. şöyle demiştik. Alimler şunu söyledi. Bunun anlamı onlar ahirette bağışla, bağışlamaktır. Onlardan birisine hat diye başka bir şey gerekse dünyada uygulanır. Kadı haddin uygulanacağına, intifak, e, ittifak olduğunu e, nakletmiştir. Ömer bunu birisine Kudame bin Mazun'a uygulamış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mısteha had uygulamıştır. Halbuki o belire katılanlardandı Aleyküm selam, hakim ol. Ali sağlam sesim var mı? Selem aldı ya. Evet, he. he tamam. tamam oldu. Teşekkür ederim Ebayasun. İbn-i şöyle demiştir. Allah en iyi bilendir. Bu Allah'ın Dinlerinden ayrılmayacaklarını, Müslüman olarak öleceklerini, onların da başkalarının işlediği bazı günahlar işleyebileceklerini bildiği ancak kendisinin onları o günahlara ısrar etmelerine müsaade etmeyeceği, hatta onları samimi işlerinde tevbe etme istihbarda bulunmayı ve öncekiler silen iyilikte nasip edeceği kimselerle bir, iyi bir hitaptır. Yapılan hitap başkalarına değil de özellikle onlaradır. Çünkü bu onlar için gerçekleşmiştir ve onlar mağfiret edilmiştir. Mağfiretin onları destekleyen sebeplerle meydana gelmiş olması buna engel olmaz. Ayrıca bu mağfirete güvenerek görevli ihmal etmelerini gerektirmez. Eğer bu mağfiret emirleri yerine getirmeye devam etmeden meydana gelmiş olsaydı bundan sonra ne namaza, ne oruca, ne hacca, ne zekata, ne cihad'a ihtiyaç duyarlardı. Bu ise imkansızdır. Üçüncü hadis. İmran bin el-Husayn'in radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ümmetimin en hayırlısı benim kanumda yaşayanlar Sonra onları takip edenler, sonra da onları takip edenlerdir. İmran şöyle dedi, Resulullah kendi asırından sonra hayırlı asır olarak iki asır mı yoksa üç asır zikretti, bilmiyorum. Dördüncü hadis. Ebu Musa ile Şahri'nin radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulallah aleyhissalatu şöyle buyurdu, yıldızlar göğün güvencesidir. Yıldızlar gidince göğe Vaat edilenler gelecektir Ben de ashabım için bir güvenceyim Ben gidince ashabıma vaat edilenler gelecektir Ashabım da ümmetim için bir güvencedir Ashabım gidince ümmetime vaat edilenler gelecektir Müslim Beşinci hadis Ömer'in radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu Ashabıma ikram edin Çünkü onlar sizin en iyilerinizdir Başka bir rivayette de şöyle geçmek dedi. Sahabilerim hakkında bana riayet edin. Benim hatırım için onlara saygılı olun. Altıncı hadis. Vasile merfu olarak şunu rivayet etti. Aranızda beni gören ve benimle sohbet edenler oldukça siz daima hayırda olacaksınız. Vallahi aranızda beni göreni ve benimle sohbet edeni gören bulunacak siz daima hayırda olacaksınız. Yedinci hadis. Enes'in radıyallahu anh'ın rivayet göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İmanın alameti ensarı sevmektir. Münafıklığın alameti de ensara buz etmektir. Ensar hakkında şunu da söylemişti: Onlar ancak mümin sever, Onlara ancak münafık buğz eder. Onların tamamının üstüne olduğunu açıkça delal eden başka hadisler de vardır. Onların faziletlerine dair detay pek çoktur. İmam Ahmet, Allah onlara rahmet etsin, Fedayülü Sahabe adlı iki ciddi kitabında 2000'e yakın hadis ve rivayeti toplamıştır. O konusunda en yeterli kitaptır. Anlatılanların özetleri, özeti. Sahabenin faziletleri hakkında yukarıda sunduğumuz ayet ve hadiseden şu sonuçları çıkarıyoruz. 1- Yüce Allah'ın ondan zahillerine de batınlarına da tezki etmiştir. Onların güzel huylarının en önemlisiyle nitelenmeleri zahirlerinin tezki edilmesidir. Bunlardan bazıları. Kafirlere karşı şiddetli kendi aralarında merhametlidirler. Allah'a ve elçisine canlarıyla mallarıyla yardım ederler. İşte doğru olanlar onlardır. Onlara verilen ganimetlerden ötürü göğüslerine hiçbir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları dahi olsa göç eden yoksul kardeşlerini öz canlarına tercih ederler. Batınlarına gelince bu Yüce Allah'ın kendini ayırdığı bir şeydir. Gönüllerden ikini bilen sadece odur. Yüce Allah bize onların ve doğru niyetlerinin düzgün ve iyi olduğunu bildirdi. Bununla ilgili bazı örnekler. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiştir. Onlar kendilerine hicret edenleri severler. Onlar Allah'ın lütfunu ve hoşnutluğunu isterler. Allah... Resulü ve güçlü zamanda ona uyan muhacirlerle Ensar'ı affetti. Yüce Allah, niyetlerdeki ve tebelerindeki doğruluğu samimiyeti bildiği için onların tebelerini kabul etti. Tevbe bilindiği üzere tamamen kalbi bir ameldir. İki, Allah onlara zahiren ve batınan hayran en büyük hasretlerini nasip ettiği için bize kendilerinden razı olduğunu, tevbelerini kabul ettiğini ve onlara en güzel sonucu vaat ettiğini haber verdi. Üç, bize yukarıda geçen bütün şeyler sebebiyle onlar için istiğfar istenmesine emredildi. Yine Resulallah aleyhissalatu vesselam onların ikramı ve haklarının korunmasını ve sevilmelerini emretti. Böyle onlara hakaret etmekten, buz etmekten ben Hatta onların sevilmesi imanını, onlara buz edilmesi münafıklığın alametlerinden kılındı. Dört, bütün bunlardan sonra onların yaşadığı dönemin en hayırlı dönem olması ve onların bu ümmetin güvencesi olmaları tabidir. Ondan dolayı ümmetin onlara uyması şarttır. Hatta bu cennete götüren tek yoldur sünnetime ve benden sonraki doğru yolda olan Hülefe-i Raşid'in sünnetine sarılım. Hiçbir şey sahabelik mertebesine denk değildir. Sahabeye saygı göstermek ve onların değerlerini bilmek, onların büyüklüğünde ifade edilmiş bir husustur. İsterse Resulullah'la kısa bir süre bir araya gelmiş olsa Allah onlardan razı olmuştur. Hafız İbni Hacer bunun delilini şöyle zikretti. Muhammed bin Kudame el-Mervezi'nin telifi olan Ahbarul Havariç kitabında okuduğum bunlar arasındadır. Sonra senedini zikretti. Nubeyç el Anzi Ebu Said el-Hudri'den şunu rivayet etti. Bir yerde yaslanmış aldaki Ebu Said el-Hudri ile birlikteydik. Ali ve Muaviye'den söz ettik. Birisi Muaviye'ye hakaret etti. Ebu Said el-Hudri yaslandığı yerden doğrularla oturdu. Ebu Bekir ve Bedevi'lerden birisinin aralarında bulunduğu bir gürtü Resulullah'ın yanında yaşadığı bir olayı anlattıktan sonra şunu ilave etti. Sonra Ensar'ı etmiş olan o Bedevi'yi Ömer bin Hattab'ın getirip onlara bunun Resulullah'la sohbeti olmasaydı ki ben o sohbetin ne derecede olduğunu bilmiyorum ona haddini bildirirdiniz. Dediğini haber verdi. Hafız bu hadisin ravileri sıkadır demiştir. Ömer onu cezalandırmak şöyle dursun, azallamaktan vazgeçmiştir. Çünkü o, onun resulüyle ile karşılaşıp dövüştüğünü biliyordu. Bunun en çok şahidi, onların sahabenin durumuna hiçbir şeyin denk olmadığına inanmalarıdır. <gülüyor> Veki bize şunu anlattı. Sufya'nın, Yüce, e, Sufya Yüce Allah'ın, de ki, hamdolsun Allah'a, selam onun seçtiği kullarına. Sözü hakkında şöyle dediğini duydum. Onlar Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır. Bu seçme tasavvur edilemeyen, idrak edilemeyen ve akıllı ölçülemeyen bir şeydir. Ondan dolayı olanların amelleri hangi dereceye var varsın başkalarıyla mukayese edilmelerine yer yoktu. i̇bn Ömer şöyle demiştir. Muhammed'in ashabına söyleyip hakaret etmeyin. Onlardan birinin bir saat ayakta durması sizden birinin 40 yıl ala, amel etmesinden daha iyilidir. Vekinin rivayetine şöyledir sizden birinin ömrünü ibadetle geçirmesinden daha hayırlıdır. Alemden büyük bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmekten dolayı sohbet vaziletine hiçbir amelin denk olmadığı görüşündedir. Resulallah ile onu savunmak, ona, ona önce hicret etmek, yardım etmek, ondan alınan dini koruyup sonrakilere tebliğ etmek için karşılaş, karşılaşma nimetine sahip olan kimseye, sonra gelen kimselerden hiçbir denk olamaz. Çünkü bir hasreti iki işleyen İlk işleyen yenine son yapanın ecri aynı olamaz. Bu mümkün değildir. Ondan faziletli olduğu açıktır. İmam Ahmet akidesinde şöyle demiştir. Onların Resulullah ile en az sohbeti olan Allah'a yapılabilecek her ameli yapmış olarak kavuşsalar bile onu görmeyen dönemde yaşayanlardan daha üstündür. Nebevi şöyle demiştir. Kısa bir an olsa bile Resulullah ile sohbetin faziletine hiçbir amel denk olmaz ve hiçbir şey onun derecesine ulaşılmaz. Aradaki fazilet farkı mukayese edilemez. Bu Allah'ın dilediğine verdiği lütuftur. Ayrıca onlar için gönüllerindekini bilen Yüce Allah tarafından dahili tezkiye işlerinin temiz olduğunu bildirme vardır. Mesela Yüce Allah şöyle buyuruyor. Onların kablenindekini bildi. Allah onların tebelerini kabul ettiğini bildiriyor. Allah Resulü muhacir ve insanı affetti. Allah Onlardan razı olduğunu söylüyor. Allah şu muminlerden razı olmuştu ki onlar ağacın altında sana biat ediyorlardı vesaire. Bütün bunlara sadece onlar sahip oldular. Onlardan sonrakilere böyle tezkiyeler var mı? Fatbiyesi şöyle diyebilir. Ebu Salebe Sale Sale tarafından rivayet edilen hadiseki Resulallah aleyhissalatü vesselam aşağıdaki sözü gibi senin zikretliğinin aslında delalet eden bazı rivayetler vardır. Bazı günler gelecek ki o günlerde iyi amel işleyene Şimdi onun aynısını işleyen elli kişiye verilen cevap vardır. Ey Allah'ın Resulü! Onlardan mı bizden mi elli kişinin diye soruldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayır sizden elli kişinin diye cevap verdi. Ebu Cuma'nın radıyallahu anh'ın rivayeti de böyledir. Ebu Ubeyde şöyle dedi. Allah'ın Resulü bizden daha elli kimseler var mı? Biz seninle birlikte Müslüman olduk, seninle birlikte cihad ettik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap verdi: Evet. Sizden sonra beni görmeden bana iman eden kimseler. Alimler bu hadisedeki önceki hadiseyi birçok sebepten dolayı uzlaştırmıştır. En önemli şunlardır. Birinci sebep, iyi amel işleyeni elli kişiye verilen sevap vardır hadisi, üstünlüğü delalet etmez. Çünkü bazı ameller fazla verilmesi tek başına üstünlüğün mutlaka var olduğunu gerektirmez ki. İkinci sebep, faziletçe düşük olan kişide üstün olanda olmayan bazı meziyet ve faziletler olabilir. Ancak özelliklerin toplamı bakımından üstün olana denk olamaz. Üçüncü sebep şöyle denilir. İkisi arasında üstünlük, ikisinin müşteriyken yapabileceği şeye na nazarandır. Bu ise diğer ne aslında ortak olan ibadetlerin tümüdür. O zaman gelecek kimselerden birisinin bu konuda sahabeden birinin üstün tutulması normaldir. Sahabeye özgü olan başkalarının yapamayacağı ve kendisiyle kurtuluşa erdikleri şey Resulallah'ın aleyhissalatü vesselam yüzünü ve mübarek saatini görmektir. Bu akıl ötesi bir şeydir. Çünkü hiç kimsenin büyük olsa bile benzeri şöyle dursun, bunca yakın bir amelde bulunması mümkün değildir. Dördüğünüz sebep, Ravile, bu Cuman'ın rivayet ettiği hadisinin lafzında ittifak etmediler. Bazıları yukarıda geçtiği gibi hayırlı olma ifadesiyle rivayet ettiler. Bazıları da biz, ey Allah'ın Resulü, Ecel'e bizden daha büyük olan kimseler var mı lafzıyla rivayet ettiler? Bu ettebera dini de geçmektedir. Hafız Betül Bahri de şöyle demiştir. Bu ribayetin senedi öncekinin senedinden daha güçlü. O Ebu Salabe'nin rivayet ettiği hadisle uyuşmaktadır. Bunun cevabı daha önce verildi. Allah en iyi bilendir. Son olarak alimlerin büyük kısmıyla diğerleri aslında ortaya çıkan bu konudaki ihtilafın halife olan büyük sahabileri, 10 sahabenin geri, e, geriye kalanlarını, <gülüyor> Ahabe, Bedir ve Tevuk'ta bulunanlar vesaire gibi özel bir üstünlüğü bulunanları kapsamadığına dikkat çekmek gerekir. Anlaşmazsak kendisi için sadece görme olan kimseler hakkında meydana gelmektedir. Bundan dolayı İmam İbn Abdülber Bedir ve Hudeybiye katılanları istisna etmiştir. Şimdi arkadaşlar sahabeye hakaret ve bunun hükmünü inceleyeceğiz. Sahabeye hakaret bir kaç türdür. Hakaretin her bir türünün kendine özgü hükmü vardır. Hakaret kusurlu görme ve hafife alma niyetiyle sözlenen sözdür. Lanet, kötüleme vesaire gibi farklı düşüncelere rağmen akılların hakaretten anladığı budur. Sahabeye Allah onlardan razı olsun. Hakaretin birbirinin kötü dereceleri vardır. Kâfirlikle ve fasıklıkla itham ederek hakaret etme vardır. Cimrilik ve görüs sahihliği gibi dünyalık şeylerle itham etmek hakaret etme vardır. Bu hakaret ya hepsine yahut çoğuna olur. Ya bazılarına veya onlardan birine olur. Hakaret edilen fazileti hakkında birçok nasıl bulunan veya böyle olmayan birisi olur. Şimdi her birinin detayını ve hükümlerini açıklamaya başlıyoruz. 1- Sahabenin hepsine veya çoğuna kafirlik, mütteklik veya fasıklık ithamında bulunarak hakaret etmek. Bazı hususlardan dolayı bunları söyleyen kimsenin kafir olduğundan şüphe yoktur. Bu hususların en önemliler şunlardır. Bu sözün kitap ve sünnetinin nakledilen kafir ve fasık oldukları anlamına gelmesidir. Bundan dolayı Kur'an ve hadise hakkında şüphe meydana gelir. Çünkü nakledilenlerin tenkit edilmesi nakledin, nakledilenin tenkit edilmesi demektir. Bunda Kur'an'da onlar hakkında bulunan hoşnutluk ve övgüyü yalanlama vardır. Onların faziletini bildiren, Kur'an ve hadis naslarında oluşan ilim kesindir. Kesin olanı inkar eden ise kafir olur. Bunda sallallahu aleyhi ve selleme rahatsızlık verme vardır. Çünkü onlar onun ashabı ve seçme adamlarıdır. Kişinin seçme adamlarına hakaret edilmesi ve onların tenkit edilmesi hiç şüphesiz onu incetir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın incitilmesi küfürdür. Şeyhülislam İbn-i Teymiye bu hususu açıklamak üzere şöyle dedi. Bunun ötesine geçen kimseler sonunda onların on küsur kişiye ulaşmayan az bir topluluk dışında Resulullah'tan sonra irtidat ettiklerini veya genelinin fazil olduğunu iddia ettiler. Onların da kafir olduğuna şüphe yoktur. Çünkü onlar birçok yerde Kur'an'ın bildirdiği sahabe hakkındaki kıza ve yalanlamaktadır. Hatta böylesinin kafir olduğuna şüphe eden kimsenin küfür gerçekleşir. Sonunda şöyle dedi, böyle bir kişinin kafik olacağı İslam dininin bilinmesi zorunlu hususlarındandır. Aleyküm selam, yaşar dinç. El-Heysemi, Allah ona rahmet etsin şöyle dedi, sonra söz yani ihtilaf sadece bazılarına hakaret etme hususundadır. Hepsine hakarete gelince bunun küfür olduğunda şüphe yoktur. Yukarıda geçen bütün, bütün deliller açık olmakla birlikte bazı alimler detayla ilgili başka deliller ile sürdüler. Onlardan bazılarını sunuyoruz. 1- Alimlerin Fethi Suresinin son ayetiyle ile ilgili tefsirlerini daha önce gördük. İmam Malik, Allah ona rahmet etsin, bu ayetten sahabeye bu eden kimselerin kafir olduğu hükmünü çıkardı. Çünkü onlar sahabeye kızıyorlar, sahabeye kısan kafirdir. Şafi ve başkaları bunu uygun görmüşlerdir. İki, Buhar ile Müslüm'ün sahihlerinde yer alan Enes tarafından rivayet edilen şu hadis. İmanın alamati Ensar'ı sevmek, münafıklığın alameti Ensar'a buğz etmektir. Bir rivayette de şöyledir, onları ancak mümin sever, onlara sadece münafık buğz eder. Müslimde de Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatu vesselamın rivayet ettiği şu hadis vardır. Allah'a ve ahiret güne inanan birisi Ensar'a kızmaz. Onlara hakaret eden kimse onlara buğzunu artırmıştır. Onun Allah'a ve ahiret gününe inanmayan bir münafık olduğu açıktır. 3- Müminlerin emiri Ömer'in radıyallahu an kendisini Ebu Bekir'den üstün olduğunu söyleyen kimseye kırbaçla dövdüğü rivayet edilmiştir. Dövdükten sonra şöyle demiştir. Ebubekir Bekir Resulallah'tan aleyhissalatü vesselam sonra şu şu hususlarda insanların en hayırlısıydı. Ömer şunu da söylemiştir. Kim bundan başkasını söylerse ona iftira edene yaptığımızı uygularız. Aynı şekilde müminlerin Ali bin Ebu Talip şöyle demiştir. Birisi benim Ebu Bekir ve Ömer'den üstün olduğunu söylerse ben ona mutlaka iftira edene uygulanma had cezasını uygularım. İki reçet halife. Ömer ve Ali Allah onlardan razı olsun. Hakaret ve künam olmaksızın sadece Ali Ebu Bekir ve Ömer'den. Yahudu Ömer e Ebu Bekir'den üstün gören kimseye. İhtiracıcıya uygulanan haddiyi tatbik ettiklerinde anlaşıldı ki onlara göre hakaretin cezası bunun çok üstündedir. Bazı sahabilere dinlerini tenkit edecek şekilde hakaret etmek. Sanki onlara kafirlik ve fasıklıkla itham ederler. Halbuki halifeler gibi o sahabiler hakkında mütevatir hadisler vardır. Bu sahih görüşe göre küfürdür. Çünkü bunda mütevatir bir şey yalanlama vardır. Ebu Muhammed bin Zeyt Zeyd Sahun, Sahun'dan şunu rivayet etti. Kim Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Anne'nin sapıklık ve küfür üzere olduklarını söyleyse öldürülür. Kim diye sahabelere böyle hakaret ederse ona ağır bir ceza verilir. Hişam bin Ammar şöyle demiştir. Malik'in şöyle dediğini duydum. Ebu Bekir ile Ömer'e hakaret eden öldürülür. Ayşe radıyallahu anha hakaret eden öldürülür. Çünkü Hücallah'a onun hakkında şöyle diyor. Allah size öğüt evet veriyor ki eğer inananlar iseniz böyle bir şey bir daha asla dönmeyesiniz Kim ona iftira ederse Kur'an'a karşı gelmiş olur. Kur'an'a karşı gelen ne? öldürülür. Malik'in Allah ona rahmet etsin. Diğer ribayetteki kim Ebu Bekir'e hakaret ederse sopatılır. Kim Ayşe'ye hakaret ederse öldürülür ona. Niçin diye soruluyor da kim ona Ayşe iftira ederse Kur'an'a karşı gelmiş olur sözüne gelince görünen Allah'ın iyi bilendir ki şudur ki Malik'in buradaki maksadının küfür dışında Ebu Bekir radıyallahu anh'a hakaret hakkında olduğudur. Bunu Ayşe radıyallahu an hakkındaki sözün gerisi açıklamaktadır. Kim ona iftira ederse Kur'an'a karşı gelmiş olur. Bu, sah bu sahibini küfre götüren ve her hakareti... Hakareti içine almayan özel bir hakarettir. Çünkü Malik'ten, Ebu Bekir'den başkasını tekfir eden kimsenin öldürüleceği görüşü geldi. El-Heysemi, Ebu Bekir'e hakaretin hükmünü anlatırken buna yakın bir şey işaret eder ve şöyle özetler. Ebu Bekir'e hakaret etmek, Hanefilere göre küfürdür. Şafilere göre iki görüşten birinde, ve malikinin meşru görüşüne göre bunda sopa gereçir, küfür olmaz. Hariciler hakkında ondan nakledilen görüş, yani ondan kafir olduğu bunun dışında kalır. Ona göre mesele iki durumda olur. Tekfir etmeden hakaretli yetinirse onu tekfir etmez, değilse tekfir eder. Ayrıca şöyle demiştir. Ebu Bekir ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın kendilerine cennete gireceklerini söylediği benzeri kimsenin tekfir edilmesi aklında şafiler, konuşmamışlardır. Benim görüşüm bunun kesinlikle küfür olduğudur. El-Hirraşi şöyle demiştir. Allah'ın kendisini temize çıkardığı şeyle Ayşe'ye iftira ve bu Bekir'in sahibi olduğunu 10 kişinin ve bütün sahabelerin Müslümanlığı inkar eden 4 kişiyi, Hülafay-ı Raşidini ve onlardan birinin tekfir eden kafirdir. El-Bağda'da şunları söylemiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cennetine geleceklerini söyledi. 10 kişiden birinin kafir olduğunu söyleyenin tekfir edilmesini söylediler. Yine Resulallah aleyhissalatü vesselam bütün eşlerine sevgi ve saygı gösterilmesini söylediler. Onların hepsine veya bazılarına kafir diyenlere kafir dediler. Mese mesele hakkında meşhur bir ihtilaf vardır. Belki ağır basan yukarıda geçendir. Bu durumda küfür olmadığını görüşüne varanlar büyük günahlardan birini işlediği için onun fasık olduğunda sahabenin derecesine hakaretin özelliğine göre tazir ve tepdi hak, hak ettiğine ettiğinde ittifak ettiler. Bununla ilgili açıklamaya geçiyorum. El-Heysemi şöyle demiştir. Sahabeye hakaret eden kimsenin tekbir edilemeyeceği görüşünde olanlar böylelerin fasık olduğunda ittifak etmişlerdir. i̇bn Temiye şöyle demiştir. İbrahim'in Nehain'in şunu söyledi. Bu Bekir ve Ömer'e hakaret etmek büyük günahlardandır deniliyordu. Ebu Sekes Şöyle demiştir. Bu Bekir ve Ömer'e hakaret etmek hüce Allah'ın aklında eğer yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız buyruh Büyük günahlardandır. Onlara hakaret bu masabede olunca onun hakkında en azından tazir vardır. Çünkü o hakkında hat ve kef kefaret olmayan bir masiyette emredilmiştir. Bu hakkında fıkıhçılara Resulallah aleyhissalatü vesselam asabından iyilikle onlara tabi olanlardan ve diğer ehli sünnet ve cemaatten olan alimler arasında ihtilaf olduğunu bilmediğimiz şeylerdendir. Çünkü onlar gerekli olanın onlara övgüde bulunmak mağfiret ve rahmet edilmek olduğunda haklarında kötü söz söyleyene ceza olduğunda müttefik diller. Kadıyat şöyle demiştir. Onlardan birini hakaret edilmesi büyük günahlardandır. Bizim ve büyük çoğunluğun görüşü onun tazir edilip öldürülmemesidir. Abdülmelik bin Habib şöyle dedi. Aleykümselam. Şia'dan Osman'a buğz etmekte ve ondan beri olduğunu aşırı giden sert bir şekilde tedbir tedip edilir. Ebu Bekir ve Ömer'e buz artırırsa onun cezası daha şiddetlidir. O tekrar dövülür ve ölünceye kadar hapsedilir. Ebu Bekir radıyallahu anh'a hakaret sebebiyle atılan sopadan başkasına atılan kadarıyla yetinilmez. Çünkü bu sopa sıf sahabe olduğu içindir. Dine ve Müslüman topluma yardım sayesinde meydana gelen fetihler Resulallah aleyhissalatü vesselamın halifesi olma. Vesaireden dolayı saygı gerektiren başka şeyler sohbeti ilave edilirse bu her biri ona karşı cüret ettiğinde cezanın artmasını gerektiren hakkın artmasını da gerektirir. İşaret edilen tazir cezasında idareci muhayir değildir. Aksine bunu mutlaka uygulaması gerekir. İmam Ahmet, Allah ona rahmet etsin. Şöyle demiştir. Birisinin ondan kötü yönlerine dair bir şey anlatması caiz değildir. Ondan bir kutu bir eksikliğini tenkit edemez. Eğer bunu yaparsa idarecinin onu tehdit etmesi ve cezalandırması gerekir. Onu affetme hakkı yoktur. Aksine onu cezalandırır ve tevbe etmesini ister. Eğer tevbe tebesi kabul edilir. Eğer vazgeçmezse onu tekrar cezalandırır ve ölünceye kadar veya vazgeçtiğini tekrar bildirinceye kadar hapse atar. Müslüman kardeşim, Onlardan birini ayıplayan veya tenkit eden kimsenin cezalandırılması ve tehdit edilmesinin gerekli olduğu hakkındaki ehl-i imamın sözüne bak. Onlara yapılan söz konusu hakaret. Bazı alimlere göre, büyük günahlardan olduğuna göre, bunu yapana, büyük günahlar. Helas yani kafir olması yönünden, büyük günah işleyenine uygulanan hüküm uygulanır. İmam Muhammed bin Abdülvehhab et-Temimi, Allah ona rahmet etsin. sahabi hakaret etmeyi helal saymayanın hükmünü açıklarken şöyle dedi. Bazılarının özellikle hakaret ettiği kimse, halifeler gibi, fazilet ve kemali hakkında müteahatir, makiller gelen kimselerden bir kişi ona hakaret etme. Hak ve yetkisine sahip olduğuna inanıyorsa, Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan gelen kesin haberi yalanladığı için kafir olmuştu. Aleykümselam ve bu fettah. Bunu yalanlayan da kafirdir. Hakaret etme, hak ve yetkisine sahip olduğuna inanmadan hakaret ederse fasık olur. Çünkü Müslümana sövüp hakaret etmek fasıklıktır. Bazıları Ebu Bekir'le Ömer'e hakaret eden kimsenin kaysız şartsız kafir olduğuna hükmetmiştir. Allah en iyi bilendir. Konu sahabe hakkındaki inancımız. Kadı Ebu Yağla sahabaya hakaret eden kimse hakkında soru, soru sorulan İmam Ahmet'in im. ben onun Müslüman olduğunu zannetmiyorum sözünü yorumlarken şöyle dedi. Onun sözü şöyle yorumlanabilir. Onlara hakaret etmeyi helal sayıyorsa İhtilafsız o kafir olur. Öldürülmenin kalkması, günah işleyen kimse gibi haram kılınlığına inanmakla birlikte işleyen ve bunu helal saymayan kimseye yorumlanır. Sonra diğer ihtimalleri saydı. Yukarıdakilerden şu sonuç çıkarılmaktadır. Birisi onlardan birisine dinini ve doğruluğunu tenkit edecek şekilde hakaret eder ve hakaret edilen Fazileti hakkında mütevatir hatizler bulunan birisi olursa, mütevatir bir şey yalanladığı için muhtemelen o kafir olur. Alimler tekfir etmedikleri kimsenin büyük günah işleyenlerden olduğuna ittifak etmişlerdir. O tazir ve tedibi hak eder. İdarecinin onu affetmesi caiz değildir. Sahabenin derece ve mevkiine göre cezası artırılır. Onlara göre ancak hakaret etmeyi helal saydığı takdirde kafir olur. Sanki hakaret etmek ve söylemek suretiyle Allah'a ibadet ediyormuş casına. Helal saymada ileridenin küfrü hakkında ihtilaf olmayan şeylerdendir. Yukarıda adı geçen alimlerin ileri sürdükleri sürdük nazlar böylesine açıktır. Allah'ın izniyle bu türün anlaşılmasıyla sonrakiler çok kolay bir şekilde anlaşılacaktır. Bundan dolayı bu konuda sözü uzattık. Şimdi fazileti hakkında mütevatir rivayet bulunmayan sahabiye dinini tenkit edecek şekilde hakaret hak edilmesi hususunu inceleyelim. Hadi isim bir şey orasına girdim. Amerika ve İsrail'e ölüm diye yazdım. Ee, onun şey cahil ölümü. Ömerika'yı Amerika değil, Amerika de Evet, anladım anladım. Amerika diyor bunu? Evet. Arkadaşlar, yukarıda fazilet hakkında mütevatir ağızdan hadisler, hadisler bulunan sahabiye dini yönünden hakaret eden kimsenin tek e, tekfirinin ağır bastığını belirttik. Fazilet hakkında mütevatir nasip bulunmayana gelince alimlerin büyük kısmının görüşü ona hakaret edenin kafir olmayacağıdır. Bu onun zorunlu olarak dinden bilineni inkar etmemesinden dolayıdır. Sadece sohbet etme yönünden ona hakaret etmektedir. İmam Muhammed bin Abdülvahhab şöyle demiştir. Sahabenin fazileti ve olgunluğu hakkındaki nakiller mütevatır olmayan kişilerdense Görünen odur ki, ona hakaret eden fasıktır. Ancak Resulallah'a sallallahu aleyhi ve sellem sohbeti önünden ona hakaret etmesi müstesna o zaman kafir olur. Sahabilerden bazılarına din ve adaletlerini tenkit etmeyecek şekilde hakaret edilmesi. Bunu yapanın tazır ve tedibi hak ettiğinde şüphe yoktur. Fakat meskul kaynakları kaynaklardaki alimlerin görüşlerini incelerken, onlardan hiçbirinin bunu yapanı tekbir ettiklerini onlara göre büyük sahabe ile küçük sahabe arasında fark olduğunu görmedim. İslam İbn Teymiye şöyle demiştir. Sahabelere adalet ve dinleyeni değil de cimrilik, korkaklık, ilmaz olmak, az olmak gibi bazı özelliklerini tenkit edecek şekilde hakaret eden kimse tedip ve taziri hak eder. Sırf bundan dolayı onun kafir olduğuna hükmetmeyiz. Alimlerden onları tekbir etmeyenlerin sözü buna hamledilir. Ebu Yala onların pek siyaset bilmemekle itham edilmelerini bu konudaki örnekler aslında saydı. Onların görüş ve kişilik zayıflığı, dalgınlık, dünya sevgisi ve benzeriyle itham edilmeleri buna benzeyen şeylerdendir. Tarih kitapları bu tür tenkitlerle doludur. Ehli sünnete mensup bazı kimselerin objektiflik ve bilimselik yöntemi adlı adıyla yaptığı çağdaş araştırmalar da böyledir. Bu türden olan araştırmaların çoğunda müsteşrikten etkisi vardır. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Objektif yönteme bir bakalım. Herhalde bu yöntemin bozukluğunu, sahabe tarihine uygulanmasının tehlikesini belirtmek üzere burada kısaca bir göz atmamız yerinde olur. Batılılarda göre objektif metot, konuyu dini tasavvurlardan uzak ve soyutlanmış olarak akla göre araştırıp inceleme anlamına gelir. Buna cevap olarak şöyle diyoruz. 1- Müslüman kafir olması hali dışında hiçbir durumda akidesinden soyutlanamaz. 2 İslam tarihinin nispetle de böyledir. Olaylar rivayet tenkidi terazisinde yer onları hangi yöntemle anlayıp yorumlayacağız? Onları İslam'ı yöntemle yorumlamazsak başka bir yöntem seçmemiz gerekir. O zaman bilmediğimiz bir noktadan delalete düşeriz. Bu bakımdan bu yöntemi sahabe tarihine uygulamaktan sakınmamız gerekir. Ayrıca şunu da bilmemiz gerekir. Sahabe tarihinin bilimsel veya objektif olarak tenkidi diye adlandırılan şey bitatçilerin kitaplarında ve ahbar kitaplarında yer alan hakaret ve sövmedir. Bilimsel yöntem diye adlandırılması onun ehli sünnetçe bilinen gerçek durumundan çıkarmaz. Yine onun böyle adlandırılması değerini artırmaz. Ayrıca Ağalarında faziletli ve iyi kimselerin bulunduğu bazı meşhur yazarların bunu devamlı dile getirmeleri değerini artırmaz. Aslında bidatçilerin yaptığı şey üstünlük. Kendilerindeyken ehl sünnetin öldürdüğü, öldürdüğü bu hakaret ve söylemeyi canlandırmalarıdır. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve Berekatü. Sahabe tarihi hakkında kendime ve araştırmacı kardeşlerime tavsiye ettiğim arasında sahabenin adaletine inanmak ve tarihlerini araştırırken Onlara hakaret etmenin haram olduğu da bulunan inançlarından vazgeçmemeleridir. Onların İslam'a yeni bir şey getirmekten sakınmaları gerekir. ehli Sünnet'ten o haberleri incelemede açık bir yöntemle olduğunu bilmeleridir. Nitekim bu araştırma'nın sonunda gelecek. Ayşe'ye hakaret etmenin hükmü. Allah'ın kendisini temize çıkardığı şeyle. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'a hakaret eden kimsenin kafir olduğunda alimler ittifak etmişlerdir. Kadı bu Yala şöyle demiştir. Ayşe'yi Allah'ın kendisine temiz çıkardığı iftirayı yapan ihtilafsız kafirdir. Birçok kişi bu konuda ittifak olduğunu söyledi. İmamlardan birçoğu, birçoğu bu hükme dair açıklama yaptı. Malik'in şöyle dediği rivayet edildi. Ebu Bekir'e hakaret edene sopa atılır. Ayşe'ye hakaret eden öldürülür. Ona niye denildi? O da şu cevabı verdi. Ayşe'ye iftira eden Kur'an'a karşı gelmiş demektir. İbn Şaban Malik'ten yaptığı rivayetinde şöyle demiştir. Çünkü Allah şöyle buyuruyor. Allah size öğüt veriyor ki eğer inananlar iseniz böyle bir şeye asla dönmeyesiniz. Aynı şeyi yapan kafir olur. Müminlerin annesine iftira eden kimsenin kafir olduğunu bildiren deliller açıktır. Bunlardan bazılarını size sunuyorum. Bir, İmam Malik'in getirdiği delil. Bunda onun temiz ve susuz olduğuna şehadet eden Kur'an'ı yalanlama vardır. Kur'an'ın getirdiğini yakını yalanlamak küfürdür. İmam İbni Kesir şöyle demiştir. Alimler, Allah onlara hepsine de rahmet etsin. Bundan ona hakaret edenin. Bu ayette zikredilenden sonra aynı iftira yapanın kesinlikle kafir olduğunda ittifak etmişlerdir. Çünkü o Kur'an'a karşı çıkmış, çıkmaktadır. İbn Hazm İmam Malik'in yukarıdaki sözünü yorumlamak için şöyle dedi: Malik'in buradaki sözü doğrudu. Bu tam bir irtidattır ve Ayşe'nin temiz olduğuna ifade olduğu ifadesine Allah'ı yalanlamaktır. İkiye. Bunda Kur'an'ın bildiği değil, hususlardan dolayı Resulallah hatalı ve kusurlu bulmalardı. Bu hususlardan bazıları da şunlardı. Biraz öfkelendim kardeşler. Kusuruma bakmayın. Hakkımı helal edin. Tabi Allah için de Allah. birden öfkeleni verdim. Allah. Öfke olmamalı aslında. i̇bn Abbas radıyallahu anh yüce Allah'ın Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra bu suçlamalarını ispat için 4 şahit getirmeyenlere 80 değnek bugün Sözüyle o namuslu bir şeyden habersiz inanmış kadınlar zina, iftira edenler dünyada da ahirette de lanetlenmişlerdir. Sözünüz birbirinden ayırmış ve ikinci ayeti tefsir ederken şöyle demiştir. Bu özellikle Ayşe ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşleri hakkındadır. Ayet üpemdir. Onlar için tevbe yoktur. Arkasından meğer ki Bundan sonra tevbe edip İslah olalar kısmına gelince kadar iffetli hür kadınlara iftira atan sonra da dört şahit getiremeyenlere ayetini okudu ve şöyle dedi. Bunlar için tevbe konulmuş, diğerlerine yani Hazreti Peygamberin hanımlarına iftira atanlar için tevbe konulmamıştır. Ravi der ki, Nur suresini güzel tefsir etmesinden dolayı oradakilerden birisi kalkıp onun alnını öpmeye çalıştı. İbn Abbas bu ayetin, Ayşe ile müminlerin annelerine iftira edilmesinde, Resulullah tenkit ve onu ayıplama olduğu için onlara iftira eden kimse hakkında nazil olmuştur. Kadına iftira eden oğluna kusur isnat ettiği gibi kocasını da kusurlu ve kabaatli saymıştır. Çünkü bu ona değüştük isnat etmek ve yatağını bozgun göstermektir. Belki bazı kimselerin ailesine iftira edilmesi sebebiyle duydukları utanç veya ayıp iftira edilen durumun durumunda olsa bile duruninkinden daha büyüktür. Allah'ın Resulü'nü aleyhissalatu vesselam Kusur isnat ederek onu rahatsız etmek icma ile küfürdür kardeşler. El kurduğu bir Allah size öğüt veriyor ki, eğer inananlar böyle bir şeye asla dönmeyesiniz ayetinin Ayşe hakkında olduğunu söylemiştir. Çünkü böyle bir şey ancak bizzat kendisinden bahsedilen ve Resulallah'a ırzı ve ailesi konusunda rahatsızlık verme olduğundan onun derecesinde olan eşleri hakkındaki sözün benzeri olur. Bu yapan için küfürdür onlara iftirada bulunmanın Resulallah aleyhissalatü vesselam'a rahatsızlık ve ne olduğunu bildirenlerden birisi, Buhari ile Müslümin sahihlerine rivayet ettikleri Ayşe ile ilgili ifk iftira hadisidir. Ayşe şöyle anlatır. Resulallah aleyhissalatü vesselam hakkında ve Abdullah bin Ubey bin Selim hakkında konuşacağı için mazur görünmesini istedi ve minberden şu konuşma yaptı. Ey Müslümanlar! Ailem aleyhindeki iftirasıyla beni rahatsız eden birisine karşı beni kim mazur görür? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni kim mazur görür? Sözü, ailem hakkında beni rahatsız edildiği için ondan intikam aldığında kim bana hak verir ve yardımcı olur anlamına gelmektedir. Onun bundan mazur görülmesini isteyecek kadar rahatsız olduğu ortadadır. Duygularına kapılmayan soğuk kanlı müminler şöyle dediler. Bize emret. Onların boyunlarını vuralım. Bize onların boyunlarını vurmanı emrettiğinde seni mazur görürüz. Resulullah Aleyhisselatu vesselam onların boyunlarının vurması konusunda Sad'ın teklifini reddetti. Aleyküm selam. Reddetmedi pardon. Şeyh Muhammed bin Abdülvehhab şöyle demiştir. Kim müminlerin annesi alemlerin e, Rabbinin elçisinin bu dünyadaki ve temiz ve namusla işine zina iftirasında bulunursa, o münafıkların baş Abdullah bin Übey bin Selül gibidir. Resulullah'ın nisanı hal şöyle der, Ey Müslümanlar! Ailem aleyhindeki iftirasıyla beni rahatsız eden birisine karşı kim beni mazur görür? Allah'ı ve elçisini incitenler var ya, işte Allah onlara dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkekleri ve mümin kadınlar yapmadıkları bir şeyle suçlayıp incitenler, bir iftira ve açık bir günah yüklenirler. Allah Resulü biz seni mazur görüyoruz demek için onun dinine yardım edenler hani? Ayrıca onu Hazreti Ayşe'yi tenkitte başka bir yönden Allah'ın Resulü'nü kusurlu bulma söz konusu. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurdu. Kötü kadınlar kötü erkeklerledir. Evet. İbni Kesir şöyle demiştir. Yani Allah Ayşe'yi Resulullah Aleyhissalatu vesselam en iyi ve temiz olarak eş yaptı. Çünkü Resulullah insanların her iyi ve temiz olanından en iyidir. Eğer Ayşe kötü olsaydı yine ve mevkûnünden ona uygun olmazdı. Bundan dolayı yüce Allah şöyle buyurdu. Bunlar peygamber Ayşe ve Safvan onların dediklerinden uzaktırlar. Yani bunlar iftira edenlerin ve düşmanların söylediklerinden uzaktırlar. Ayşe'nin dışındaki müminlerin annelerine hakaret etmenin hükmü. Amin, amin. Allah razı olsun senden de dinlediğin için kardeşim. Amin. Allah cümlemizden razı olsun. <gülüyor> ee, alimler Resulullah'ın diğer eşlerine yapılan iftiranın hükmünde ihtilaf ettiler. Çoğunun görüşü bunu yapanın kafir olacağıdır. Çünkü iftira edilen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eşidir. Allah Teala ondan dolayı gazap etti. O ve öbürleri eşittir. Yine bunda da Allah'ın Resulünü kusurlu bulma, eşine iftira edilmesi sebebiyle onu incitme söz konusudur. Bunu müminlerin annesi Ayşe'ye iftira etmenin hükmünden söz ederken açıkladık. Müminlerin annelerine bundan başka bir şekilde hakaret etmenin hükmü yukarıda açıklandığı üzere diğer sahabenin hükmü gibidir. Hakaretin getirdikleri. Selefi Salih sahabeyi tenkir, tenkit etme ve onlara hakarette bulunmanın tehlikesi sebebiyle dikkatli davranı, tenkit edenlerden ve maksatlarından sakındırdılar. Çünkü onlar bu hakaretin dinin aslına aykırı bazı batıl gerçekleriyle sürülmesine sebep olabilir. Bazıları azama özü sözde söylediler. Onlar bu bölümün başında belirtip çoğunlukla hakarete terettüp edecek bazı şeyleri açıklayacağım. Sahabenin hepsine veya çoğuna kafirlik veya fasıklık, isnat veya yahut halifeler gibi faziletler hakkında mütevatir hadis bulunanların adaletlerini tenkit etmek olarak birinci ve bölümdeki hakarete cevap vermeye odaklanacağım. İmam Malik Sahabe hakaret edenler hakkında şöyle demiştir. Aslında bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tenkit etmek isteyen kimselerdir. Bunu imkansız görünce kötü birisi denilsin diye ashabını tenkit ettiler. Çünkü o iyi birisi olsaydı asabı da iyi olurdu. İmam Ahmed şöyle demiştir. Sahabelerin bir hakkında kötü söz söyleyen birisi gördüğünde onun Müslümanlığından şüphe et. Ebu Zura erazi Allah ona rahmet etsin o da şöyle demiştir. Kişinin Resulullah Aleyhissalatu vesselam asabından birine kusur olduğunu görürse bil ki o zındıktır. Çünkü bize göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haktır. Kur'an haktır. Ancak bize bu Kur'an ve sünneti Resulullah'ın ashabı ulaştırdı. Onlar kitap ve sünneti geçersiz hale getirmek için şahitlerimizi tenkit etmek istiyorlar. Aslında onların tenkit edilmeleri daha uygun Çünkü onlar zındıktırlar. İmam Ebu Nuaym şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının kusur ve hatalarını araştıran onların Öfkeleri ve heyecanlıyken yaptıklarını alelilerine kullanmak üzere tespit eden dini konusunda kalbi hastalanmış kimse demektir. Yine bu Nuaym şöyle demiştir: Onlara ancak Rasulullah Aleyhisselatu Vesselam asabı İslam ve Müslümanlar hakkında kötü niyetli olan bir uzatır. Alimen buradaki uyarısı geneldir, bütün sahabileri içine almaktadır. Ehli sünnet imamının Sahabeden biri hakkında kötü söz söyleyen ifadesini ve Ebu Zura'nın birisine kusur bulan sözünü düşün. Onlar sadece kusurlu bulan veya kötü söz söyleyen kimselerden sakındırdılar. Bu hakaret ve tekfir etmenin altındadır. Sonra onlardan biri hakkındadır. Hepsi hakkında değildir. O zaman çoğuna hakaret eden kimse hakkında ne denilir? Okuyucu kardeşim, sana hakaret etmenin gerektiğini bazı şeyleri açıklayacağım. 1- Sahabenin çoğunun kafir ve müftet ve fasık olduğu sözü, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifleri şüpheli hale getirir. Çünkü, nakledenleri tenkit, nakledenlerini tenkil etmek demektir. O zaman biz, fasık ve mürtetlerin Allah korusun, naklettiği bir kitaba nasıl güveneceğiz? Bundan dolayı sahabeye hakaret eden bazı sabit ve bidatçizler, sahabenin Kur'an'ı tahrip ettiğini açıklamışlardı. Bazıları da bunu gizlemişlerdi. Hadis-i şerifleri de bu durum aynıdır. Sahabenin adaleti şüpheli olursa, İsnaflar nürsel ve maktu olurlar. Artık delil olmazlar. Buna rağmen bunlardan bazıları Kur'an'a inandıklarını söylerler Biz de onlara şöyle deriz. Ona içindekine inanacak şekilde inanmak gerekiyor. Onun içinde onların en hayırlı ümmet olduğu, Allah'ın onları yardımsız bırakmayacağı ve onlardan razı olduğu vesaire yer almaktadır. Onlar hakkında buna inanmayan, Kur'an içindekini yalanlıyor ve onun davasına karşı geliyor demektir. İki, bu söz bu ümmetin Allah korusun insanlar için çıkarmış en kötü ümmet olmasını bu ümmetin ilklerinin onun en kötüleri onun en hayırlısı olan ilk asırda yaşanan hepsinin kafir ve fasık olmasını onların en kötü asrın adamları olmasını gerektirir. Onların ağızlarından çıkan hiç bir söz büyüyüp gitti. Onların ağızlarından çıkan bir söz büyüyüp gitti. Üç. Bu söze iki şeyden biri gerekir. Söylediklerinden dolayı Allah'a ya cahillik ya da sahabeyi övdüğü ayetlerde abes nispet edilmesidir. Yüce Allah ondan kafir olacaklarını bilmiyorsa, buna rağmen onları övmüş ve onlara en güzel sonucu vaat etmişse cahildir. Cahillik Allah için imkansız bir şeydir. Yüce Allah ondan kafir olacaklarını biliyorsa, o zaman onlara en güzel sonucu vadetmesi ve onlardan razı olması abestir. Boş şeyle uğraşmaktır. Allah hakkında abes imkansızdır. Bunu yüce Allah'ın hikmetini te tenkit takip eder. Allah ve peygamberiyle aleyhissalatü vesselam sohbet için onları tercih edip seçti. Onlar da onunla birlikte cihad ettiler. Ona destek oldular, yardım ettiler. Allah onlara onu akraba etti. Resulallah'ın iki kızını Zunnureyn -Zun Osman'la radiyallahu anh evlendirdi. Kendisi Ebu Bekir ve Ömer'in kızlarıyla evlendi. Kafir olacaklarını bile bile Allah onları Resulüne nasıl yardımcı bir akraba yapar? <gülüyor> <gülüyor> Resulallah aleyhissalatu vesselam sahabeyi yetiştirmek için 23 yıl olağanüstü çaba sarf etti. Böylece Allah'ın lütfu ile onun ahlakını Fedakarlıklarını, rüsle takvasını örnek alan bir toplum oluştu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, tarihin en büyük eğitimcisiydi. Fakat bunların aksine, dinlerinin, dinlerinin, İslam, peygamberlerinin Muhammed olduğunu ileri süren bir grup bu topluma, Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitim ve yönlendirme alanında sarf ettiği çabaları yerle bir eden, onun için peygamber gibi Allah tarafından görevlendirilmeyen herhangi bir veceklik ve samimi ıslahatçı veya eğitimcinin karşılaşmadığı bir başarısızlık tespit eden zıt bir tablo sunmaktadır. Şianın, şia mezhebine göre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sarf ettiği büyük çabalar bazı rivayetlerine göre 3 veya 4 kişi etkiledi. Onlar vefatından sonrasına kadar İslam'a bağlı kaldılar. Diğerleri o sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder etmez, İslam'la alakasını kesler. Böyle canlar Hazreti Peygamber'in sohbet ve eğitiminin başarısız olduğunu ve artık onun için hiçbir etkisinin olmadığını iddia ettiler. i̇mam bunlar. Bu iddia, insanlığın düzeltilmesinde ümitsizliğe, İslam'ı yönetme, onun eğitim ve ahlaki güzelleştirmekteki gücüne güvenmemeye, Muhammed'in aleyhissalatu vesselamın resullüğü konusunda şüpheye sevk eder. Çünkü dünyaya pratik, başarılı ve yapıcı örneklerinin şerefli bir sayı, davetini ve mesajını ilk günlerinde yüklenen ideal bir toplumu sunamayan dinin mensupları, resullük döneminin üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra bunu nasıl başarabilecekler? Bu davaya inananlar doğru olan yolda kalamazlarsa, Yüce Allah'a kavuştuktan sonra Resullerine vefa göstermezlerse, Resullerinin tabileri üzerinde bıraktığı sıratı müstakimde sadece dört kişi kalırsa, bu dinin nefisleri tezkiye ve ahlakı yerleştirmeye uygun olduğu insanın uygun olduğunu, insanı barbarlıktan ve eşkıyalıktan kurtarıp insanlığın zirvesine çıkarabileceğini nasıl kabul ederiz? Hatta şöyle denilebilir, Resulullah aleyhissalatü vesselam peygamberliğinde doğru olsaydı, emir ve yasakları etkili olurdu, kendisine yürekten inanan kimseler bulurdu, kendisine inanan o korkun sayı arkasından imanda sebat eden birkaç yüz kişi bulurdu, Birkaç kişi dışında ashabı onların iddia ettiğine göre münafık ve mürted ise Müslümanlığa kim devam etti? Peygamberden kim yaralandı? O nasıl alemlere rahmet olacak? Sahabe arasında çıkan olaylar hakkında konuşulmaması. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ashabım anıldığında susun. Yıldızlar anıldığında susun. Kader Anıldığında susun. Bundan dolayı sahabenin hataları hakkında konuşmamak, onların kusurlarının peşine düşmemek ve onların arasında geçen konuların tartışmasına girmemek en sünnetin yöntemidir. Ebu Nuaym Allah ona rahmet etsin, şöyle dedi. Allah'ın Resulünün ashabı ve onların kusurların hakkında konuşmamak, iyiliklerini ve faziletlerini yaymak, onların yaptıkları işleri iyi şekilde yorumlamak, onlarından sonra gelenler derler ki Rabbimiz Bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla sözüyle, övdüğü iyilikle onlara uyan müminlerin alametlerindendir. Yine Ebu Naim işaret edilen hadisin yorumunda şöyle diyor. Onlara iyiliklerini ve faziletlerini an anlamayı emret emretmedi. Ancak onlara yaptıklarını öfkelerini feyecanlattıklarını da kazalara meydana gelenleri söylememeyi emretti. O zaman hadis-i şerifte işaret edilen konuşmama, Onların aslında meydana gelen savaş ve ihtilafları, detaylarına inmek, bunu halk arasında yaymak veya bazılarını kusurlu görmek, bazılarını da haklı göstermek sözcüğünde onlara karşı çıkmak için konuşmama, kast edilen özel bir konuşmamadır. Bize yukarıda geçenler emredilmedi. Bize ancak onlar için mağfiret dile, e, dileğinde bulunma, onları sevme, iyilik ve faziletlerini yayma emredildi. Fakat onlar asılsız bir şekilde tenkit eden bir bidatçı çıkarsa onları savunmak, İlim ve adaletle onun delilini çürütecek şeyi belirtmek gerekir. Bu, Müslüman ümmetinin üniversitelerinde ve okullarında sahiplerinin objektif ve bilimsel diye iddia ettikleri Yüce Rabbimizin velçisimize ve göğünde öğretti. Ebedi takınmadan, edebi takınmadan asılsız bir şeyle sahabe arasında çıkan konular, tartıştıkları yöntemler uygulanan zamanımızda muhtaç olduğumuz şeylerdendir. Yine ne yazık ki bu salgın hastalık bazı İslamcılara geçti. Hatta bazıları sahabe arasındaki fitne ile ilgili ribahatlerin zayıf ve sağlamlığını bir araya getirip büyük imamların görüşlerine başvurmadan ve tahkik etmeden hükümlerini oluşturuyorlar. Bundan dolayı onların arasında geçeni araştırması gerektiğinde araştırmacının bilmesi gereken bazı esas ve prensiplere de işaret edelim. Sahabe tarihini incelemenin esasları Bir, Sahabe arasında meydana gelenler hakkında konuşmak asıl değildir. el sünnet ve cemaatin inancını ve aslan sahabe arasında çıkanlar hakkında susup konuşmamaktır. Bu husus Abdullah bin Ahmet bin Hanbel'in Es-Sünne, İbni Ebu Asım'ın Es-Sünne, Es-Sabuni'nin Akidetül Ashab-ül Hadis, İbni Battan'ın El-Ibane el adlı kitapları Ettehaviye ve başkaları gibi Ehl-i Sünnet'in akide ile ilgili kitaplarının hepsinde tavsiyatlı olarak anlatılmıştır. Kendisine anlayamama, karıştırma ve fitneye zarar vereceği kimse için bu konu susup konuşmama zorunludur. Bu durum saydığımız şeylerin sahabe, faziletleri, dereceleri ve adaletleri hakkında zihinden geçirdikleriyle çatışması, böyle birisinin yaşının küçüklüğü veya dine yeni girmesi sebebiyle sahabe arasında meydana gelenlerin ve onların bu konudaki iştihatlarının farklı olmasını anlayamamasıyla olur. Böylece o, sahabeyi kusuru bulmakla bilmediğini yerden fitneye karışmış olur. Bu, Selef tarafından belirlenmiş eğitim ve öğretimle ilgili bir esas sözüne kurulmuştur. Bu esas, ilimle ilgili meselelerden insanlar ancak akıllarının erdiklerine kadarını verilmesidir. İmam Buhari şöyle demiştir. Anlayamamalarından korktuğu ve bu yüzden aktarılmasını hoş görmediği için ilmi bir topluluktan başka bir topluğa tahsis edilen kimse babı. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. İnsanlara anlayacaklarını söyleyin. Allah ve Resulü'nün yalanlamasına razı olur musunuz? Hafız Fethülbahir de bunu şöyle yorumlamıştır. Bunda ütüşabihin avamın yanında zikredilmesinin gerekli olmadığına delil vardır. i̇bn Mesud'un sözü de buna benzemektedir. Bir hadise akılları ermeyenlere anlatmazsın. Değilse o bazılar için fitne olur. Herkesin arasında hadis anlatmaktan hoşlanmayanlar vardır. Ahmet, Malik ve bu Yusuf da vardır. İmam Ahmet sahihinde idareciye isyan etme olan Malik sıfatlarla ilgili hadisleri, Ebu Yusuf da ilgili rivayetlerin herkesin içinde anlatılmamasından, anlatılmasından hoşlanmazlardı. Bunun anlamı şudur. Aslında zahiri kastedilmediği halde hadisin zahiri bit'atı bit güçlendirir. Zahirini anlamasından endişe edilen kimsenin yanında susulması istenmektedir. Allah en iyi bilendir. 2. Sahabe arasında meydana gelenlerden bahsedilmesi gerektiğinde onlar arasındaki fitneler hakkındaki zikredilen rivayete dikkat edilmesi gerekir. Hüce Allah şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Size fasık yoldan çıkmış bir adam bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz ve sonra yaptığınızda pişman olursunuz. Bu ayet haberler gereğince insanların aleyhinde hüküm verip de pişman olmamaları için müminlere fasıklar tarafından kendilerine nakledilen haberlerde dikkatli olmalarını emrediyor. Müminlerin liderleri olan sahabeden nakledilenlerin araştırıp takip edilmesi daha çok gereklidir. Özellikle biz biliyoruz ki bir rivayetlere, ya rivayetinin aslı yönünden ya da ilave etmek ve eksiltmek suretiyle tahrip etme yönünden yalan ve bozukluk karışmıştır. Bu da kötülendirir ve tenkit edilir hale getirmiştir. Tenkide uğrayan rivayetlerin çoğu bu türdendir. Bunları Ebu Münnef, Lut bin Yahya, Hişam bin Muhammed bin es El-Kelbi ve benzerleri gibi yalancılığıyla tanınmış kişiler rivayet etmektedirler. Bundan dolayı sahabenin iyilikleri ve faziletleri hakkında müteahatir nakli, Kimisi munkatı, kimisi muharref nakillerle vermek cahil değildir. Kesin olan şey şüpheyle yük olmaz. Biz ondan fazileti hakkında mevcut olanlara kesin olarak inandık. Hakkında şüphe bulunan şeyler bunun değerini düşünmez. Onların geçersiz olduğu biliniyorsa o zaman nasıl olur? Üç, rivayet, cerh ve tadil ölçüsüne göre sahip olur. Zahiri kusurlu olursa onlar için çıkış yolları ve mazeretler aranır. İbn-i Ebi Zeyd şöyle demiştir. Onların arasında geçen ne hakkında konuşur maysusuluk. Onlar kendileri için en güzel çıkış yolları aranmaya layık kimselerdir. Onlar hakkında en güzel görüşler ileri sürülür. Aleykümselam. İbni Dakikili şöyle demiştir. Sahabe arasında meydana gelen ve ihtilaf ettikleri konularda onlar hakkında nakledilen ne aslında asılsız ve yalan olanlar vardır. Onlara bakılmaz. Sahih olanı ise güzel bir şekilde yorumlanır. Çünkü Allah'ın onunla hakkındaki övgüsü öncedir. Sonradan söylenen söz yoruma müsaitdir. Şüpheli ve zanna dayanan kesin olanı ve bilineni geçersiz hale getirmez. Bu ondan kusurlar hakkında rivayet edilen tümüne nispet edilir. 4. Özellikle aralarında çıkan olaylar hakkında rivayet edilen ve ilmi tenkit ölçüsünde yer alanlara gelince onlar bu konuda iştihat etmektedirler. Çünkü meseleler karışıktır. Çok karışık olduğu için onların iştihatları farklı ol oldu ve üç gruba ayrıldılar. Birinci grup, onlar için hakkın bu tarafta muha, e, muhalifinin zalim olduğu şeklinde iştahat etme durumu ortaya çıktı. Onların birine yardım etmesi, inandıkları ve yaptıkları şeyde haklı olan zulmedenle savaşmaları gerektiği. Bu nitelikli olan birisinin inancından dolayı zulmedenlerle savaşta adaletin önlerine yardım etmekten geri durmak hali olmazdı. Helal olmazdı. İkinci grup, Bundan zıttıdır. Onlar için hakkın başka tarafta olduğu şeklinde iştihad etme durumu ortaya çıktı ve ona yardım etmeleri ve ona zulmedenle savaşmaları gerekli oldu. Ben de içiyorum. Sen için de ben içemem mi? Üçüncü mesele onlar şüpheli geldi ve şaşırdılar. Onlar için iki taraftan birini tercih etme durumu ortaya çıkmadı. İki grup ayrıldılar. Bu ayrılış onlar için çarptı Çünkü buna layık olduğu belli olunca kadar bir Müslümanla savaşa girişmek helal değildir. Öyleyse bu savaş hakkında onlar, onların yorumları vardır. Her grubun kendisinin doğru olduğuna inandıran bir şüphesi vardır. Bu onları adaletten çıkarmaz. Aksin onlar fıkıh meselelerinde müştehit hüküm. hüküm hük hükmündedir. Onların birinin kusurlu olmasını gerektirmez. Aslında onlar bir ve iki ecik arasındadırlar. Yine bizim sahabe arasında çıkan savaşın imamet için olmadığını bilmemiz öne önemlidir. Çünkü Cemal ve Sırfın savaşlarına katılanlar Ali'den başka bir imamı başa geçirmek için savaşmadılar. Muaviye, imamın Ali'den başkasının olmasını, olmasını söylemiyordu. Bunu Talha ve Ezzübeyr de söylemedi. Savaş aslında birçok alime göre fitneydi. Hazreti Osman'ın katledilmesinin nasıl kısas edileceği konusundaki iştihatların sebebiyle bu ehli adle ehli bayi'nin savaşıydı. Bu imamdan başkasına itaat izin veren bir yorum sebebiyle yapılan savaştı. Dini bir esasdan dolayı değildi. Yani dinin asıllarındaki bir ihtilaftan dolayı değildi. Ömer bin Şebbe şöyle söylüyor. Hiç kimse Ayşe'ye ile yanındakilerin Ali ile halifelik için çekiştiklerini nakletmedi. Onlar halife yapmak için kimseyi çağırmadılar. Sadece Osman'ın katliyle yapılması, savaş yapılmasını reddetmesi ve onlara kısas yapmaması sebebiyle Ali'yi kınadılar. Ezzehebe'nin söylediği bunu teyit etmektedir. Ebu Müslim el-Havlani ve yanındaki bazı kimseler muaviyeye gelip şöyle dedi. Sen Ali rekabet ediyorsun yoksa sen kendinin onun gibi mi olduğunu zannediyorsun? O da şu, şu cevabı verdi. Hayır! Vallahi onun benden daha üstün olduğunu, halifeliğe benden daha layık olduğunu biliyorum. Fakat siz bilmiyor musunuz Osman haksız olarak öldürdü? Ben onun halasının oğluyum. Onun kanını talep ediyorum. Ali'ye gidip söyleyin. Osman'ın katillerini bana versin ve ben ona tabi olayım. Ali'ye geldiler, onunla konuştular. Ali katilleri ona vermedi. İbni Kesir'deki bir rivayet de şöyledir. Bunun üzerine Şamlılar Muaviye ile birlikte savaşmaya karar verdiler. Ayrıca sahabeni ve online ile büyük bir kısmı fitneye kapılmadılar. İmam Ahmed'in oğlu Abdullah şöyle dedi: Babam bize anlattı, bize İsmail bin Uley anlattı, bize Eyubes sahtiyani anlattı. Muhammed bin sirinin şöyle söyledi: Fitne Resulullah'ın asabı on bin iken çıktı. Onlardan 100 kişi bile fitneye karışmadı. Hatta sayı 100 değil, 30 kişi bile ulaşmadı. İbn Teymiyye şöyle demiştir. Bu isnat yerizindeki en sahih isnatlardandır. Muhammed bin Sirr'in konuşmasını en muttaki insanlardandır. Müselleleri en sahih müsellerdendir. Ahbarilerin karışık haberlerini zihinleri bulandırmak sonra sahip oldukları ucuz mala göre sahih nasarı yorumlamak değil de kendilerine başlangıç noktası olmaması bakımından böyle sahih nasarı incelemek için insaflı araştırmacılar nerede? 5 Müslümanın iştihat ve yorumlarıyla birlikte sahabe arasında meydana gelen fitneler hakkında bilmesi gereken çevreden biz de onların olanlara çok özülüp pişman olduklardır. Hatta işin bu noktaya varacağı akıllarına gelmedi. Bazıları kardeşinin ölümünü duyduğunda çok etkilenmiştir. Bazıları da durumun savaşmaya kadar varacağını kestirememiştir. Bununla ilgili naslardan bazılarını sunuyorum. Müminlerin annesi Ayşe şöyle diyor. Ez-Zuhri'nin ondan rivayet ettiğine göre aslında benim yerimin insanların arasında bir peyde olması kastedilmişti. İnsanlar arasında bir savaş çıkacağını hesap edemedim. Bunu bilseydim o yerde asla durmazdım. O evlerinizde oturun ayeti okunduğuna başvurutusu ıslanıncaya kadar ağladı. Eşşabi müminlerin abi Ali bin Talib hakkında şunları anlatıyor. Talha Ali öldürülüp Ali bunu görünce yüzünden tozu toprağa sildi ve şöyle dedi. Ebu Muhammed... Seni göğün yıldızları altında yeri serilmiş olarak görmek benim için ne kadar zor. Sonra şunu ilave etti. Dert ve üzüntülerimi Allah'a havale ediyorum. Kendisi ve arkadaşlar Talha'nın ölümünü ağladılar. Ali şöyle dedi. Keşke bundan 20 yıl önce ölseydim. Ali radıyallahu şöyle diyordu. Hasan, Hasan, baban işin bu noktaya geleceğini tahmin edemedi. Baban keşke bundan 20 yıl önce ölseydi. O sırfın gecelerinde şöyle diyordu. Abdullah bin Ömer'le Sa'd bin Malik'in davranışı ne kadar iyi? Bu ikisi fitneden uzak kalmışlardır. Yaptıkları iyiyse ecri ne kadar büyük? Günahsa, tehlikesi az. Ehl-i sünnetin alinin ve yanındakilerin hakkında daha, da, daha yakın olduklarını söylemesine rağmen müminlerin emirinin söyledikleri böyledi. Ezzubayr bin el, el, el Allah radiyallahu anh müminlerine Nesaişe'nin yanında savaşa katılanlardandır. Şöyle diyor, İşte bu kendisinden bahsettiğimiz fitnedir. Mevla'sı ondan savaştığın halde adına fitne mi diyorsun diye sordum. Mevla azıtlı kölesi. O da şu cevabı verdi. Ne yazık ki bize ne gösterilen vardı ne de görebiliyorduk. Şimdiye kadar bunun dışında bir şey olsun da ben ayağımı bastığım yeri bilmeyeyim. Ancak ben bunda ileri mi gideceğim, geri mi döneceğim bilemiyordum. Muaviye radıyallahu anh halin önüm haberi geldiğinde oturup ''İnne lillahi ve ne ilahi dedi ve ağlamaya başladı. Hanımı dün onunla savaşıyordum, bugün öldüğüne niye ağlıyorsun dedi. O da şu cevabı verdi, ben insanların onun ilmini, ilmini faziletinin geçmişte yaptığı şeyleri ve hayrını kaybetmelerini alıyorum. Bir rivayette de şöyle, ne yazık ki sen insanların kaybettiği fazilet, fıkıh ve ilmi bilmiyorsun. Bütün bu nakillerden sonra kendileri için karışık ve şüpheli şeylerden dolayı nasıl kınanırlar? Onlar istiğaf ettiler, bazıları isabet etti, bazıları hata etti. Onların hepsi bir ve ikicik arasındaydılar. Daha sonra olanlardan dolayı pişmanlık duydular. Bunlardan ve Allah'ın günahlarına kefaret yaptığı, Recep ve mevkilerinin yükselttiği musibetler cinsinden ağalanda ortaya çıkan şeylerden tövbe ettiler. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu. "Bela hiç günahı olmasının Yüzün yer yüzünde dolaşınca kadar dolaşınca kadar müminin başından eksik olmaz." En azından en azından onların bazılarından bu konuda ortaya çıkan şey kesin günah olsa bile yüce Allah. En önemli öncelikleri olma faziletler, olma faziletler, cihat, kefare sayılan musibetler, istifak Allah'ın kötülükte iyiliğe çevirmesine sebep olan tevbe gibi birçok sebeple onu affeder. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Ehl-i Sünnet ve sahabeden her birinin büyük ve küçük günahlarda masum olduğuna inanmazlar. Kısacası günah onlar için de caizdir. Onların yapabilecekleri günahların affını gerektirecek ilk olma avantajları ve faziletleri vardır. Birisi bir günah işlerse ya da ondan tevbe etmiş, ya onu giderecek iyilikle yapmış ya önceliği veya Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati sebebiyle bağışlanmış olur. Onlar Resullerinin şefaatine en layık kimselerdir. Ya da dünyada günahlarına kefaret olan bir belaya uğramışlardır. Gerçekleşmiş günahlarda böyle olduğuna göre, iştihad ettikleri şeylerde nasıl olur? İsabet ederlerse onlara iki ecir, hatta hata ederlerse bir ecir vardır. Yani hata bağışlanmış olur. Sonra bazılarını bazılarının yaptıkları şeylerden kınanan miktar çok az bir şeydir. Bu da onların iman, cihat, hücret, nusret, faydalı ilim ve salih amel gibi fazilet ve iyilikleri yanında bağışlanmıştır. Ezzehebi şöyle diyor. Sahabenin ilk olma avantajları aralarına çıkanlara kefaret olacak amelleri, günahları silip süpüren cihatları ve günahları eksiklenen ibadetleri vardır. Biz onların hiçbirinde aşırı davranan kimseler değiliz. Onlar hakkında ismet de iddia etmiyoruz. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiretuhu. Öyleyse biz sahabenin adaletinin ismeti gerektirmediğine inandık. Adalet hayatında ve düzgün ve doğru olmak demektir. Bunun sonu hem takvaya hem mehdiye sarılmıyor. Sevgiden nurutta kötü bir durumdur. Duruma döner. Böylece nefsin onun samimiyetine olan güveni meydana gelir, bütün günahlardan masum olmadığında ihtilaf yoktur. Bununla birlikte daha önce geçtiği üzere ondan kusur ve kötü yönleri hakkında konuşmaktan vazgeçmek gerekir. Bir sahabenin bir kusur veya hatasından bahsetmek gerekirse onunla bu sahabenin terbe ve cihad ile ilk olma avantajına sahip olmaktaki yeni birlikte zikretmek gerekir. Mesela Atıb-ı Nebi Berta'nın Meks sahibi, bile tevbe etse mutlaka kabul edilecek şekildeki tevbesini anlatmadan hatasından bahsetmemiz haksızlıktır. Vesaire vesaire. Son kelam kardeşlerim. Kişi hayatının bir döneminde yaptığı ve ondan dolayı tevbe ettiği küçük bir hatadan dolayı kınayıp ayıplanamaz. Önemli olan son, sonun iyi ve mükemmel olmasıdır. Başlangıcın eksik, o, eksik olması değil. Hele hiç kimse tezkiye etmise bile onun iyilikler ve faziletleri varsa kaplayındaki çok iyi bilen onu tezkiye etmişse o zaman durum nasıl olacak? Onlardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla. Kaplayemizde iman edenlere karşı bir kim bırakma. Rabbimiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Haşir on. Allah'ım bizi Resulünün aleyhissalatu vesselamın sahabelerini seven, onları savunan, öven ve onların yollarını takip eden kimselerden yap. Allah, Efendimiz Muhammed'e, ailesine,